Yazık eyvahlar olsun saadetimiz olan meşrutiyet-i meşrua bir menba hayat-ı ve İslamiyete uygun olan ma'arif-i millet nihayet derecede müştak ve susamış olduğu halde bu hadisede ifrat perver olanlar meşrutiyete garazlar karıştırmakla ve fikren münevver olanlar da dinsizce harekat-ı laubaliyane ile milletin rağbetine karşı mâtesüf set çektiler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 herkesin şevkini kıran ve neşesini kaçıran ve ağrazlar ve taraftarlıklar hissini uyandıran ve sebebi tefrika olan ırkçılık, cemiyat-ı akvamiye teşkiline sebebiyet veren ve ismi meşrutiyet ve manası istibdat olan ve iddiat ve terakki ismini de lekedar eden buradaki şube-i müstebidaneye muhalefet ettim. Herkesin bir fikri var. İşte sulhu umumi, aff umumi ve ref imtiyaz lazım. Ta ki, biri bir imtiyaz ile başkasına haşerat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın, fahr olmasın derim. Biz ki hakiki Müslümanız, aldanırız fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana tenezzür etmeyiz. Zira biliyoruz ki innemel hiletu fi terkil hiyel. Fakat meşru hakiki meşrutiyetin müsemmasına ahdü peyman ettiğimden istibdat ne şekilde olursa olsun meşrutiyet libası giysin ve ismini taksın, rast gelsem sille vuracağım. Fikrimce meşrutiyetin düşmanı, meşrutiyeti gaddar, çirkin ve hilaf-ı şeriat göstermekle, meşveretin de düşmanlarını çok edenlerdir. Tebetdüle esma ile hakaik tebettül etmez. En büyük hata, insan kendini hatasız zannetmek olduğundan, hatamı itiraf ederim ki, nas'ın nasihatını kabul etmeden, NASA nasihatı kabul ettirmek istedim. Nefsimi irşad etmeden, başkasının irşadına çalıştığımdan, emri bil marufu tesirsiz etmekle tenzil ettim. Hem de tecrübe ile sabittir ki, ceza, bir kusurun neticesidir. Fakat bazen o kusur, işlenmemiş başka kusurun suretinde kendini gösterir. O adam, masum iken cezaya müstehak olur. Allah musibet verir, hapse atar, Adalet eder. Fakat hakim ona ceza verir, zulmeder. Ey ul Bir haysiyetim vardı. Onunla İslamiyet milliyetine hizmet edecektim. Kırdınız. Kendi kendine olmuş. istemediğim bir şöhret-i kâzibem vardı. Onunla avama nasihatı tesir ettiriyordum. Ma'al memnuniye mahvettiniz. Şimdi usandığım bir hayatı zayıfem var. Kahrolayım eğer idama esirger isem. Mert olmayayım eğer ölmeye gülmekle gitmezsem sureten mahkûmiyetim vicdanen mahkûmiyetinizi intaç edecektir. Bu hal bana zarar değil belki şandır fakat millete zarar ettiniz. Zira nasihatımdaki tesiri kırdınız. Saniyen kendinize zarardır. Zira hasmınızın elinde bir hüceti kat'a olurum. Beni mihenk taşına vurdunuz? Acaba fırkayı halise dediğiniz adamlar böyle mihenge vurulsalar, kaç tanesi sağlam çıkacaktır? Eğer meşrutiyet, bir fırkanın istibdadından ibaret ise, ve hilafı ı şeriat hareket ise, فَلْ يَشْهَدِ الثَّقَلَانِ اَنْن۪ي مُرْتَجِعُونَ Haşiye, yani bütün dünya, cin ve ins şahit olsun ki, ben mürteciyim. Zira yalanlarla ittiad yalandır, ve ifsadat üzerine müesses olan ismi meşrutiyet fasiddir, i meşrutiyet hak, sıdk ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacaktır. 31 Mart hadisesi denilen o saika ve müthiş fırtına, esbabu Adide tahtında öyle bir istidadı tabiiyi müheyya etmişti ki, neticesi hercumaç olduğu halde minindillah, Ehli kıyamın lisanına daima mucizesini gösteren ismi şeriat geldi, o fırtınayı gayet hafif geçirdiğinden, Nisan'ın nisfından sonraki gazeteleri indallah mahkum ediyor. Zira o hadiseye sebebiyet veren yedi mesele ve onunla beraber yedi hal nazara mütalaya alınsa hakikat tezahür eder. Onlar da bunlardır. 1- Yüzde doksanı ittihat ve terakkinin aleyhinde hem o Onların tahakkümü ve istibdadı aleyhinde bir hareket idi. 2. Fırkaların meydanı münakaşatı olan vükelayı tebdil idi. 3. Sultanı mazlumu sukutu musammem'den kurtarmaktı. 4. Hissiyat-ı askeriye'nin ve adab-ı muhalif telkinatının önüne set çekmekti. 5. Pek çok büyütülen Hasan Fehmi Bey'in katilini meydana çıkarmaktı. Altı, kadro haricine çıkanları ve alay zabitlerini mağdur etmemekti. Yedi, hürriyeti, sefahete şumulünü men ve adab-ı şeriatla tahdit ve avamın siyaseti şer'i bildikleri yalnız kısas ve kat yet haddini icra idi. Fakat zemin bataklık ve dam, tuzak ve plan serilmişti. Mukaddes olan itaat askeriye feda edildi. Üstün esas esbab fırkaların taraftarane ve garazkarane münakaşatı ve gazetelerin belagat yerine mübalagat ve yalan ve ifratperverane keşma keşleriydi. Bu metali bir sebada nasıl ki 7 renk çevrilse yalnız beyaz görünür bunda da yalnız ziya-i şeriatı beyza tecelli etti. fesadın önüne set çekti. Bütün kuvvetimle derim ki terakkimiz ancak milliyetimiz olan İslamiyetin terakkisiyle ve hakayki şeriatın tecellisiledir. Yoksa yürüyüşünü terk etti, başkasının da yürüyüşünü öğrenmedi olan darbu mesele masada olacağız. Evet hem şânu şerefi milleti İslamiye, hem sevabı ahiret, hem hamiyet-i milliye, hem hamiyet-i hem hubbu vatan, hem hubbu din ile mütehassıs olmalıyız. Ey paşalar zabitler cinayetlerime ceza ve şimdi suallerime de cevap isterim İslamiyet ise insaniyet-i kübra ve şeriat ise medeniyet-i fuzla en faziletli medeniyet olduğundan alemi İslamiyet Medine-i Fazılay-ı Eflatuniyye olma sezadır birinci sual haşiye bu sualler 40-50 masum mahpusun tahliyesine sebep oldu Gazetelerin aldatmaları ile meşru bilerek buradaki görenek ve adata binaen cereyanı umumiye kapılan saftillerin cezası nedir? İkinci sual. Bir insan yılan suretine girse yahut bir veli haydut kıyafetine girse veya meşrutiyet istibdat şekline girse ona taarruz edenlerin cezası nedir? Belki hakikaten onlar yalandırlar, haydutturlar ve İstibdattırlar. Üçüncü sual Acaba müstebit yalnız bir şahıs mı olur? Müteatti şahıslar müstebit olmaz mı? Bence kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat münkasim olmuş olur ve komitecilikle tam şiddetlenir. Dördüncü sual Bir masumu idam etmek mi yoksa on caniyi affetmek mi daha zarardır? Beşinci sual Maddi tazikler ehli meslek ve fikre galebe etmediği gibi daha ziyade nifak ve tefrika vermez mi? Altıncı sual Bir madeni hayatı içtimaiyemiz olan İttihad-ı Millet refi imtiyazdan başka ne ile olur? 7. sual Müsavatı ihlal ve yalnız bazılara tahsis ve haklarında kanunu tamamiyle tatbik etmek zahiren adalet iken bir cihette acaba müsavaatsızlıkla zulüm ve garaz olmaz mı? Hem de, tebriye ve tahliye ile masumiyetleri tebeyyün ekseri mahbusinin, belki yüzde sekseni masum iken, acaba ekseriyet noktayı nazarında bu hal hüküm ferma olsa, garaz ve fikri intikam olmaz mı? divan harbe diyeceğim yok. İhbar edenler düşünsünler. Sekizinci sual, bir fırka kendisine bir imtiyaz taksa, Herkesin en hassas noktayı asabiyesine daima dokundura dokundura, zorla herkesi meşrutiyete muhalif gibi gösterse ve herkes de onların kendilerine taktığı ismi meşrutiyet altında olan muannit istibdada ilişmiş ise, acaba kabahat kimdedir? 9. Sual Acaba, bahçıvan bir bahçenin kapısını açsa, herkese ibahe etse, sonra da zayiat vuku bulsa, kabahat kimdedir? 10. sual Fikir ve söz hürriyeti verilse sonra da muahize olunsa acaba çare milleti ateşe atmak için bir plan olmaz mı Böyle olmasaydı başka bahaneyle mevki tatbike konulacağı hayale gelmez miydi 11. sual Herkes meşrutiyete yemin ediyor halbuki ya müsemma-i meşrutiyete kendi muhalif veya muhalefet edenlere karşı sükût etse Acaba kefareti yemin vermek lazım gelmez mi? Ve millet yalancı olmaz mı? Ve masum olan efkâr-ı yalancı, bunak ve gayr-ı mümeyyiz addolunmaz mı? Elhasıl şiddet bir istibdat ve tahakküm cehalet cihetiyle şimdi hüküm fermadır. Güya istibdat ve hafiyelik tenasuh etmiş ve maksat da Sultan Abdülhamid'den istirda da hürriyet değilmiş. Belki Hafif ve az istibdadı, şiddetli ve kesretli yapmakmış. Yarım sual. Nazik ve zayıf bir vücut ki, sivrisineklerin ve arıların ısırmasına tahammül edemediği için, gayet telaş ve zahmetle onları defe çalışırken, biri çıksa dese ki, maksadı sivrisinekleri, arıları def etmek değil, belki büyük aslanı ikaz edip, kendine musallat etmek ister. Acaba böyle demekle hangi ahmağı kandıracaktır? Sual'in diğer yarısı çıkmaya izin yoktur. Ey, paşalar, zabitler, bütün kuvvetimle derim ki Gazetelerde neşrettiğim umum makalatımdaki umum hakaikte nihayet derecede ısırım. Şayet zamanı mazi canibinden asr-ı Saadet mahkemesinden adat i şeriatla davet olunsam, neşrettiğim hakaiki aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa, o zamanın ilcaatının modasına göre bir libas giydireceğim. Şayet müstakbel tarafından, 300 sene sonraki tenkidat-ı ukala mahkemesinden tarih celbnamesiyle celb, celb olumsam, yine bu hakikatları, tevessü ve inbisat ile çatlayan bazı yerlerini yamalamakla beraber, taze olarak orada da göstereceğim. Demek hakikat tahavvül etmez. Hakikat haktır. El-Hakku yalu. وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ Millet uyanmış, mugalata ve ile ifal olunsa, devam etmeyecektir. Hakikat Telaki olunan hayalin ömrü kısadır. Feveran eden efkâr-ı ile o aldatmalar ve mugalatalar dağılacak ve hakikat meydana çıkacaktır. İnşallah Sizin işkenceli hapishanenizin hali, zaman müthiş, mekan muvahhiş mahbusîn mütevahhiş, gazeteler mürcif, efkar müşevveş, kalpler hazin, vicdanlar müteessir ve me'yus, bidayeti halde, memurlar şematetli, nöbetçiler müziç olmakla beraber, vicdanım beni tazib etmediği için, o hal bana eğlence gibiydi. Musibetlerin tenevvü, musikinin namelerinin tenevvü gibi bana geliyordu. Hem de geçen sene tımarhanede tahsil ettiğim dersi şimdi bu mektepte itmam ettim. Musibet zamanının uzunluğundan uzun dersler gördüm. Dünyanın ruhani lezzeti olan hüznü masumane ve mazlumaneden zayıfe şefkat ve gadre şiddeti nefret dersini aldım. Ümidim kavidir ki çok masumların kalplerinden harareti hüzün ile tabahhur eden ay, vay ve ahlar, rahmetli bir bulut teşkil edecektir. Ve alemi İslam'daki yeni yeni İslam devletlerinin teşekkülleriyle, o rahmetli bulut teşekküle başlamıştır. Eğer medeniyet, böyle haysiyet kırıcı tecavüzlere ve nifak verici iftiralara ve insafsızcasına intikam fikirlerine ve şeytancasına mugalatalara ve diyanette laubalicesine hareketlere müsait bir zemin ise, Herkes şahit olsun ki o Saadet Sarayı medeniyet tesmiye olunan böyle mahalle ağraza bedel vilayeti Şarkiyen'in hürriyet-i mutlakanın meydanı olan yüksek dağlarındaki bedeviyet ve vahşet çadırlarını tercih ediyorum. Zira bu mimsiz medeniyette görmediğim hürriyet-i fikir ve serbesti-i kelam ve hüsn-i niyet ve selameti kalp Şarkî Anadolu'nun dağlarında Tam manasıyla hüküm fermadır. Bildiğime göre edipler edepli olurlar. Edepsiz bazı gazeteleri naşiri ağraz görüyorum. Eğer edep böyle ise ve efkar umumiye böyle karma karışık olsa, şahit olunuz ki böyle edebiyattan vazgeçtim. Bunda da dahil değilim. Vatanımın yüksek dağlarında yani başit başındaki ecram ve elvahı alemi gazetelere bedel mütala edeceğim. Muarradır fezaî fezimiz şeyni temennadan, bize dadı ezeldir zîrden baladan istina çekildik neşvey-i ümidden emellerden öyle mecnunuz ki ettik vuslat-ı Leylâdan istina Tenbih Medeniyetten istifham sizi düşündürecek evet böyle istibdat ve sefaate ve zilletle memzuç medeniyete bedeviyeti tercih ediyorum bu medeniyet eşhası fakir ve sefih ve ahlaksız eder fakat hakiki medeniyet nevi insanın terakki ve tekemmülüne ve mahiyet-i neviyesinin kuvveden fiile çıkmasına hizmet ettiğinden bu noktayı nazardan medeniyet istemek insaniyeti istemektir hem de manayi meşrutiyete ibtila ve muhabbetimin sebebi şudur ki Asya'nın ve alemi İslam'ın istikballe terakkisinin birinci kapısı meşrutiyet-i meşrua ve şeriat dairesindeki hürriyettir. Ve talih ve taht ve bahtı İslam'ın anahtarı da meşrutiyetteki şuradır. Zira şimdiye kadar 370 milyon İslam ecanib'in istibdad-ı manevisi altında eziliyordu. Şimdi hakimiyeti i İslamiye, alemde bahusus bundan sonra Asya'da hüküm ferma olduğu halde her bir ferdi Müslüman hakimiyetin bir cüzü hakikisine malik olur ve hürriyet 370 milyon İslam'ı esaretten halas etmeye bir çare yeganedir. Farzı muhal olarak burada 20 milyon nüfus tesis-i hürriyette çok zarar dilde olsalar da feda olsunlar. 20'yi verir üç yüzü alırız. Yazık eyvahlar olsun. Bizdeki unsurlar ırklar hava gibi muhtelittir su gibi memzuç olmamışlar inşallah elektri hakayeki ile imtizac ederek ziya-i maarif-i hararetiyle kuvvet tevlid ederek bir mizacı mutedile-i adalet vücuda gelecektir Yaşasın meşrutiyet-i meşrua sağ olsun hakikat-i şeriatın terbiyesinden tam ders alan neyri hürriyet istibdadın garibuz zamanı meşrutiyetin bediuz zamanı şimdikinin de bidatuz zamanı sait nursi